Seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, merhaba. Günaydın. Günaydın. Evet gayet iyiyiz. Sen de öyle misin? <gülüyor> Giderek daha da iyileşiyoruz. Evet. Evet, Her şey <gülüyor> mükemmel yani. Evet. Kısaca öyle. <gülüyor> her taraf savaş. <gülüyor> her taraf umutsuzluk bir yandan da. Maalesef ama biz gene de umudumuzu koruyoruz değil mi? Evet. <gülüyor> tabii. Yani çünkü umut <gülüyor> mücadelede zaten. <gülüyor> evet. Mesela bazı yani şu anda Greenpeace'in o İnanılmaz kampanyasını İzlemekteyiz evet. Rusya'ya karşı yani bir Dünden beri iki gündür Şeye takılmış vaziyetteyiz biz ee, Bir şekilde orta çağı Çok hatırlatan Şeyler oluyor daha doğrusu orta çağı Karanlık çağı diye Atıf yapılan dönemlerden Gelen tarihi şeylere çok benzeyen Durumlar oluyor böyle Kıyarcıklı veba Salgını da tekrar Madagaskar'da Başlamak üzereymiş Evet. O bir yanda işte deniz haydutları, deniz haydudu muamelesi yapılıyor aktivistlere ve kafeslerde tutuluyorlar Rusya'da. Kendini rehin ediyor Şeyin, Greenpeace başkanı Kuminaydu, onları bırak beni al diye böyle bir ilginç evet. ortamdayız yani. Tabii bizde bu, bu durumda Umberto Eco'nun e, klasik tezi Orta Çağ'ında o kadar kötü değildi. Evet. Orta Çağ'ın içinde de aydınlık vardı, birçok icat yapılmıştı. Ee, daha sonraki aydınlık e, Çağ'ın temeli atılmıştı diye bir e, hani yaklaşımı var. Bir yandan tabii Orta Çağ'dan zaten e, acaba hiç çıkabildik mi? <gülüyor> Gerçekten aydınlık bir Çağ olabildi mi? O başka bir konu. E, fakat aslında e, hani orta çağ derken e, kahramanların da kalmadığı bir dönemde yaşıyoruz çok ilginç bir şekilde yani şunu demek istiyorum. Muhakkak işte işin içine bir karalama kampanyası devreye giriyor vesaire e, toplumların büyük kesimlerinin inandığı... Kahraman ideal figürler artık belki de yok yani maalesef işte bazen politikacılar, büyük liderler o kisve altında böyle hani karizmatik karakterler olarak karşımıza çıkıyor ama Bugün aynı zamanda işte bu Nobel Barış adülünü de verileceği gün Dolayısıyla on işte aday gösterilenlerin profillerine şöyle bir bakınca ee, hani Greenpeace'in e, Hikayesi gerçekten çok a, Hakikaten e, gurur verici insanlık için bir hikaye Yapılanlar vesaire e, Bu aktivistlik e, Gerçek kahramanlık bir anlamda e, Fakat aday gösterilen bazı insanların da Profillerine bakıldığında e, Hakikaten dünyada e, Hayatları Pahasına bazı insanlar Neler yapıyor işte Rusya'dan da aday gösterilenler Var Ludmilla Alekseyeva mesela Moskova Helsinki grubunun aktivistlerinden 50 yıldır yani artık işte 80 küsur yaşında ve hala müthiş bir heyecanla hevesle Rusya'da insan haklarını savunuyor. Bir ömür bunu yapmış zaten hiç yılmadan böyle insanların hikayeleri insanı çok heyecanlandırıyor tabii. Evet Edward Snowden'da var. Bunların evet. da bir tanesi de. Öyle dün e, aslında ilginç bir e, toplantı da gerçekleşmiş. Dünya e, whistleblowerlar yani bu ifşaatçılar mı nasıl Hı. diyeceğiz? Oyun bozan diyoruz biz bir dinleyicimizin evet. önerisiyle. Evet. Oyun bozanların grubu gidip özel ödüllerini her sene verdikleri özel ödülü bizzat Rusya'da takdim etmişler Edward Snowden'a. O da ama her zaman şeyi söylüyor zaten. Ben sadece sıradan insanları temsilen yapıyorum. Asıl kahraman sizlersiniz diyor. Evet ve yani Rusya bu anlamda çok enteresan bir yer olarak da göze çarpıyor. Nobel Barış Ödülüne de oradan başka adaylar da var yani işte Lilya Şibanova mesela bu GOLOS diye e, seçimler üzerine çalışan Rusya'da bir e, sivil toplum örgütünün ve e, Seçimler konusu bence Türkiye'de de önümüzdeki yıllarda hep bu sandık sandık sandık lafları ortada dolaşıyor ama seçim konusu ve seçimlerdeki güvenlik vesaire ve işte şey güvenilirlik bence önümüzdeki yıllarda çok konuşacağımız konulardan olacak. Bu sandığa bu kadar güven bir gün bu sandıklar maalesef farklı çıkmaya başlayacak günün birinde ve muhakkak ki o zaman seçim gerçekten neler oluyor neler bitiyor nasıl oy veriyoruz ne oluyor e, güvenilirliği nedir Çünkü se Türkiye'de seçimler güvenilirdir deyip yani ketirrip batılıyor fakat ortada da birçok soru işareti de Aslında olabilir e, özellikle sonucun yakın olduğu yerlerde vesaire e, ve e, ya bunun gibi işte Rusya e, hakikaten hemen burnumuzun dibinde giderek de benzemeye başladığımız siyaseten bu evet. Ee, o bakımdan e, ya Oradaki mesela işte gene Svetlana Ganushkina var e, Bar Barış Ödülü adaylarından Nobel'in adaylarından ve Memorial'ın Orada işte Sil Toplum Örgütü e, Kurucularından Ve e, onun da yani Mesela hani e, Memorial Bu işte özellikle Çeçenistan'daki insan hakları ihlallerini araştırıyordu Ve onun dışında yani e, Memorial'ın e, kendi avukatlarından işte Mesela ...kendi içindeki insanlardan... E, ...sükastrik kurban gidenler oldu. E, ve e, yani... ...mesela Ghanuşkinan'ın... E, ...şöyle bir lafı var, yani ben, ben Benden çok daha fazla hak eden birçok insan var. Ki yani büyük bir cesaretle işte... E, ...Rusya'nın o ortamında... E, ...birçok şeyin üstüne giden birisi. E, bunlar tabii çok ilham verici bir yandan da. Yani. Evet aynen. Yani benim de tam da... Tas tamam söylemek istediğim şey... ...erteden beri bu zaten. Yani müthiş karanlık bir çağları hatırlatan işte e, ortaçağa yanlış olarak izafe edilen belki ama e, çok karanlık ve alacak karanlık kuşağında at koşturulurken e, bu mücadeleden yılmayan ve bunu genişleten insanların şeyi çok büyük bir umut veriyor insana zaten yani esas orada yani evet bu bu zaten yani hani bir, bir anlamda e, bir şeyleri düzeltme hevesi, heyecanını veren e, bu İhan belki de. E, ve bu, e, bu insanların hiç bitmeyen, işte, tü, tükenmeyen hevesleri, e, cesaretleri e, hakikaten kahramanların kalmadığı günümüzde e, çok da önemli ha, e, hakikaten. E, fakat işin tabii ki acıklı yönü e, bir yandan Putin de bildiğimiz gibi <gülüyor> Nobel e, Barış Ödülü'ne aday gösterenlerden evet. biriydi. E, Obama'ya da verildi. Obama'ya da verildi yani bunu bun da hakikaten e, maalesef böyle bir durum var e, fakat e, Putin'in tabii ki hani Obama'nın en azından e, hani benim gerçekten hani takdir ettiğim bir politikacı asla değil ama bir yarattığı heyecan ve ümit vardı belki o e, zaten kaybolmuş verildiği zaman bu ödül e, o ümide verildi bir anlamda belki de. E, bir şeylerin hakikaten siyaset yoluyla düzelebileceğine dair bir elektrik bir heves yaratmıştı Obama seçildiğinde bütün dünya genelinde bir kendisi de insan hakları savunuculuğu da olan hem hukukçu hem savaş karşılığı vesaire ile geçmişinde ve aynı zamanda e, kendi işte e, özellikleri dolayısıyla işte bir ilk defa e, bir e, melez başkan oluyordu e, Amerika'da e, siyahların hakları açısından vesaire bütün ezilenlerin hakları açısından bir elektrik yaratmıştı bu elektrik tabii ki de, <gülüyor> çok kısa zamanda maalesef e, kısa devre yaptı da e, gene de o imit de verildi gibi bir açıklama getirilebilir ama Putin tabii ki yani artık işin bir alay konusu haline nasıl dönüştüğünü aslında bütün bu hani e, aktivistlik vesaireyle ilgili yani bu kadar hani Rusya'da e, hesabı verilmemiş e, faili meçhul var insan hakları savunucularına yönelik daha yeni ee, Anna Politkovskaya'ya evet. bir yıl dönümünde konuştuk anıt açıldı ve yani Putin'in doğum gününde kendisine hediye olarak öldürülmüş bir insan hakları mücadelesi bir gazeteci'den bahsediyoruz. Evet ve ee, ya Politik diye ya ben çok krantlik cinayetine de benziyorum aslında failler miçülük açısından ve bir türlü işte gerçek faillerin bulunamaması işte sadece işte bir birkaç bir tetikçinin işte ve hani bu işi yapanın mahkum edildiği vesaire bunun arkası planındaki asıl o örgütlü yapının nerelere kadar uzanan örgütlü yapının ortaya çıkarılmadığı bir cinayet maalesef. Ee, ve e, o karanlık yönünü Rusya'nın maalesef Türkiye'ye de çok benziyor bir yandan evet. ee, ve işte giderek de e, aslında andıran yönler dediğim gibi çoğalıyor. Ee, ve e, bu işin acıklı yönü işte Putin'in aday gösterilmesi örneğinde olduğu gibi e, çok e, Rusya'da hakim olan böyle bir elastik plastik e, adeta bir söylem var. Her şey eğip ey, büken e, e, kalıbına uyduran e, ve e, bütün hani aslında ilkel, ilkesel böyle insani değerlerin e, içini boşaltan. Ee, ve kendine uyduran bir e, siyasi söylem bu ve Putin'i de bu işte ayakta tutuyor. Ee, Birçok işte yani Rusya'da medyada e, vesaire hakim değilim bunu siyasi e, analizlerde vesaire bunu çok görebiliyorsunuz. Her şey bir şekilde e, Putin'in haklılığına dayandırılabiliyor e, maalesef bunu Türkiye'de de işte gözlüyoruz e, son zamanlarda giderek artan bir e, enteresan böyle değişik e, bir analiz yorum e, hali var Belki işte politik e, artık hani şak şakçılık mı diyeyim nedir her zaman olan yani Türkiye'nin de değil sadece dünyanın her yerinde bulunan göz, gözlenen bir şey ama e, ilginç bir şekilde e, Avrupa'da aşırı sağda da gözlemlenen bir farklı değişik bir şey var bütün ilkelerin içini boşaltmak ve kendine uydurmak kendi söyleminde kendi haklılığını savunmak için her türlü argümanın bir saymak farklı bir şey ve burada bunu da yaparken de sanki çok erdemli bir şey yapıyormuş gibi. Sanki insan hakları ilkeleri, prensipleri, değerlerine sahip çıkan gerçekten kendisiymiş gibi bir tür siyasi akım var, bir siyasi çizgi var. İşte Türkiye'de de ben bunu aşırı sağda Avrupa'da gözlenen ve Rusya'da da işte ana akım olarak gözlenen bu yaklaşımı Türkiye'de bazı yazarlarda, yeni türeyen yazarlarda ve yorumcularda çok gözlüyorum çok önemli bir nokta bu çünkü yani şey insanlarda başka şey tip tip bekliyor aşırı sağ yani evet. bize de yazmışsın işte böyle dazlaklı deri ceketli vahşi kılıklı taş devrinden kalma insanlar gibi bir şey geliyor ama öyle değil yani çok daha sofistike görünüşlü görünürde normal insanlar ama çok daha tehlikeli tabii bu bu bu aşırı sağ üzerine çalışan kes mad isimli bir bu konuların en hani uzmanlarından bir isim var aslında Hollandalı kendisi fakat Amerika'da akademisyenliğe devam ediyor ve onun normalliğin patolojisi diye bir aslında psikolojide olan bir psikolojik vaka olan buna dayanan bir teori var ve onu aşırı sağ uyguluyor ve normalliğin patolojisi kendini hep haklı gören, kendinin normal olduğuna inanan ve söylemini tamamen bunun üstüne kuran ve son derece aslında anormal şeyleri savunan insanlara yönelik bunu aşırı sağda işte bu buradan işte kesme bu, bu tezi savunuyor aşırı sağ e, Avrupa'da ve hakikaten de e, öyle artık e, aşırı sağ baktığımızda e, ırkçı söylemleri mesela veyahut da çok sert e, tamamen hani yok edelim yakalım vesaire gibi şeyleri görmüyoruz fakat bu çok farklı bir şekilde. Ee, tamamen aslında ırkçılığı mesela reddeden böyle etiketleri vesaire kendine hiç yakıştırmayan ve kendinin son derece e, erdemli olduğuna inanan ve halkın değerlerini temsil ettiği inanan bir yaklaşımı var ee, yeni aşırı sağcıların ee, ve e, bu politikacılarda e, gerçekten çok ilginç bir şekilde e, kendini yani insan hakları değerlerinin sahiplendiğini ve insanların aslında onurunu koruduğunu, halkın değerlerini koruduğunu söylediğini görüyoruz. Ve mesela göçmen karşıtı söylemde de Avrupa'da asla dediğim gibi ırkçılığa prim verilmiyor. Tam tersi biz göçmen aslında göçmenlere karşı değiliz. Göçmenlerin haklarını savunuyoruz. Fakat işte hep göçmenlere işte Avrupa'nın kabul edilebilecek bir sınırı var vesaire işte bu gemimiz o kadar büyük değil diyordu Marine Le Pen mesela Fransa'da üstelik de Lampedusa'da bu büyük bugünlerde de felaketlerin yaşandığı Lampedusa'yı göçmenleri işte oradaki kaçak göçmen olarak adlandırılan zavallı insanları ziyaret ederek ve onların yüzlerine bakarak ee, biz size karşı değiliz ya yani bu Avrupa'nın işte en e, hani yeni sağın en e, sivrilen yüzlerinden biri söylüyor düşünün ki e, size karşı değiliz ama gemimiz size alacak kadar Avrupa gemisi büyük değil e, diyordu. Evet bu aynı şey tabi bambaşka yerlerde de tuhaf acayip örneklerine rastlıyoruz işte Yeni Zelanda'ya da mesela kiribatiden. ...göçmüş olan ve çocuklarını orada... ...Yeni Zelanda'da... ...çocukları olmuş olan bir adama... ...adası zaten batmak üzere... ...iklim değişikliğinden yani dalgalar... ...vermiyorlar göçmen... ...olma izni, tekne büyük değil diyorlar... ...Yeni Zelanda'da da... sizin abi, dediğiniz şey biraz da... ...geçmişe baktığınız zaman böyle savaştan kaçan... ...Nazi Almanya'sını hatırlatalım tekrardan... ...savaştan kaçan Yahudileri... ...evlerinde barındırmak istemeyen... ...Avrupalıların haline benzemiyor mu? Sizinle bir problemimiz yok bizim... Ama evimiz küçük ya da başka sebeplerden ötürü sizi alamayız denmesinde de benzemiyor mu? Ve bu sebeplerden ötürü de aynı şekilde bugün de açık da anlattık. Aşırı sağda da belirgin bir yükseliş görünüyor. En net görünür özelliklerinden bir tanesi de bu galiba o durumun. Evet aynen öyle. Yani bu çok enteresan aslında. Yani müthiş bir bencillik var bunun kaynağında da. Ve... Avrupa Birliği'nin en böyle hani çekirdeğini oluşturan ülkelere baktığımızda yani eski Avrupalı ülkeler yeni e, üyeler bile artık neredeyse e, 10 yıl o tabii geçti üstünden e, aşağı yukarı ve e, hani onlar değil de daha önceden üye olan ülkelerin %65'inde bizim artık e, hani ülkemiz e, sınırlarına gelmiştir daha fazla insanı daha fazla e, dışarıdan gelecek insanı kaldıramaz e, gibi bir anlayışta olduğunu görüyoruz ve işte bu paylaşma korkusu e, ve kendi refahından e, hani bir şekilde bir şeyler koparılıyormuş hissi tabii çok yaygın e, ve e, yani aynı şekilde baktığımızda yüzde 80'inin e, eğer herhangi bir şekilde bir e, göçmen suç işlerse muhakkak kendi ülkesine geri gönderilmelidir anlayışında olduğunu görüyoruz. Bu aslında son derece işte e, dünyayı kapalı gözlüklerle bakan. Bir, e, hani yaklaşımı insani Aslında insani değerlerden Hani karşısındaki göçmen veya e, her kimse bir insan olduğunu unutan anlayıştan e, anlayışla karşı karşıyayız ve işte hani Türkiye'de ben hani bir e, yeni yorumcular bu neo analistler mi artık onları olarak adlandıralım nedir e, bilemiyorum o, o cenahta Hani gazeteci olarak adlandırılan fakat aslında son derece sürekli ee, hani kendi siyasi çizgisini e, her ne pahasına olursa olsun savunmayı bir e, görev edinmiş misyon edinmiş insan grubundan bahsediyorum e, onların mesela da e, kendi düşüncelerinde olmayanlardan bahsederken veya onların e, meseleleri karşısında insan olarak görmediğini fark ediyorsunuz evet. e, karşındakileri. Bu e, aynı aslında e, temelde aynı vakadan bahsediyoruz. Evet, çok doğru bu. Yani her tarafta da görünebiliyor. Yani demin verdiğimiz Avrupa örneklerine ilaveten Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii artık tamamen ülke batsın sadece ...bizim dediğimiz olsun diye bakan, yani düpedüz Chris Hedges'in yakın zaman öncesine kadar da incelediği bir kitapta yazdığı... ...bu faşist, dinci faşizm dediği, yani kökten dincilerin de büyük bir şeyi var. Çok küçük, az, az sayıda ama muazzam paralara sahip, zermayedarların da finanse ettiği, Tİ Parti gibi şeyler... Ve bunun gazetecileri de var. Televizyoncuları da var. Ve aynı Rand işte gündeme giriyor. Tam bir yazar, ikinci sınıf hatta üçüncü sınıf belki olan bir yazarın baş tacı edilmesi ve insan sadece kendi bacağından asılan koyunlar ego, bencilliğin doruk noktasında olan insanlar. Batarsa batsın hükümet kapanırsa ki kep kepenkleri deniyor ve bu çok büyük bir Tehlike işaret ediyor. Amerika'nın en tecrübeli e, gazetecilerinden biri. Büyük bir hayranlıkla yıllardır izlediğimiz e, Bill Moyers mesela büyük bir komplo ya, giriyor. Artık Amerika çok tehlikeli bir yola giriyor diye daha geçen gün bir makale yazdı. Bu aşırı sağan faşizmin, dinci sağan yükselişi üzerine. Böyle bir tehlike var tabii. Evet. Tabi burada işte mesele e, yani e, Türkiye'de de gözlenen aslında e, hani di, aslında dincilikle de ben bunu çok bağlayamıyorum. Bu e, e, dinci veya hani dini dini motifleri kullanan veya kullanmayan herhangi bir şekilde e, bir şekilde bir motif kullanılacak çünkü. E, tamamen işte dünyaya at gözlüğüyle bakan farklı bir e, hani muhafazakârlık türü. E, muhafaza ket dinle ilen, inintilendiriyoruz ama bunun temelinde başka bir e, dogma başka bir, e, bir anlamda e, son, son, son derece işte ateist bir yaklaşım da olabilir o, o, fa, o, farklı bir şey yani oradaki işte dünyaya kapalılık aslında bunun temelindeki ve insanlığa kapalılık evet, din bahane canım yani aynı Randin bir dinci bir tarafı evet. yoktur mesela ama yani hepsi kullanıyorlar. İşte burada gene o normalliğin patolojisi haline geliyoruz. Yani dediğim gibi aslında savunulamaz çizgilerin son derece normalmiş gibi savunulması, kabul edilemez yani insani değerler açısından kabul edilemez pozisyonların... Müthiş e, sanki e, kabul edilebilir olabilir. E, doğrusu budur gibi müthiş bir özgüvenle, e, müthiş bir e, inanmışlıkla savunulması bu. E, ve bahsettiğimiz bütün örneklerde de aslında bu temelinde bunu görüyoruz. E, ve bu e, Müthiş de zarar veriliyor. Çevresine müthiş zarar veren bir bakış açısı bu. İşte Türkiye'de de yani bu Suriye meselesinde belki de bu kadar işlerin sarpa sarmasında temelinde bu var. Yani evet. hiçbir şekilde Suriye politikası Türkiye'nin nereye gittiği konuşulamadı. O kadar müthiş bir hevesle savunuldu ki bazı yorumcular tarafından medyada egemen olan geniş bir kitle tarafından. Bugün geldiğimizde artık El-Kaide'nin hani desteklenmesi, El-Kaide uzantılarının bu noktaya gelmiş bir vaziyette Türkiye. Yani bu artık e, ayan beyan ortada hani bir yandan da işte gene e, dünkü haberlerde vesaire el Kaideye karşı büyük, büyük operasyonlar yapıldığı işte mal varlıkların dondurulduğu vesaire söyleniyordu e, fakat e, uzun süredir e, giden başka bir e, de ilişki ağsı söz konusu Suriye'de düşmanımın düşmanı benim dostumdur e, şeklinde e, ve bunun hesabını hem kendine hem e, dünyaya e, kendi insanlarına günü gelip nasıl verecek bilmiyorum bu işten sorumlu olanlar. Evet yani çok farklı bir yere götürülmek isteniyor ve herhangi bir sorumluluk da e, almıyor kimse tabii böyle bir şeyde. Çok önemli bir tehlikeye işaret ediyorsun sen de bence. Yani hmm. genel medyada e, gayet belirgin şekilde ortaya çıkan bir eğilim bu yani sadece köşe yazarları gazete yazarlarının bir kısmında değil aynı zamanda gazetelerin bütün ön sayfa vitrinleri filan da bu iş için bir eskiden şahsiyet ya da haysiyet celladı gibi bir laf söylenirdi evet. o yapılıyor yani şahsiyetler üzerinden yürütülen korkunç karalama ve yok etme kampanyaları oluyor. Evet aynen de böyle ve işte hep aşırı sağ üzerine okurken Avrupa'da ben Türkiye'de nasıl bu Türk ortaya çıkacak diye merak ediyordum. Türkiye'deki damarı nasıl bir şey olacak çünkü Avrupa Türkiye'yi bağlayan bir nevi damarlar var adeta yani hani politik gelişmeler birbirini etkiliyor vesaire veyahut da benzer akımların dolaştığını görüyoruz ister istemez ve Türkiye'de de çok ilginç bir şekilde bir yani aşırı sağ yorumcular partisi gibi bir şey ortaya çıktı gazeteciler, medyatikler mi diyeyim ne diyeyim artık bilmiyorum ve aşırı sağın en büyük özelliği Avrupa'da nasıl siyaseti Felç etmekse merkez siyaseti ve merkezin politikalarını bir anlamda esir almaksa e, Türkiye'de de aynı şekilde medyanın bu yorumcular bu e, hani uzmanlar mı diyeyim artık nelerse e, bu medyatik şahsiyetlerde teslim alındığını görüyoruz. Ee, belki de eskiden e, şu bakımdan daha dürüst bir oyun söz konusuydu. Hani Türkiye'de medya hiçbir zaman çok parlak olmadı sürekli işte Emekli generallerin yorum yaptığı e, dönemlerden geçtik hep e, Eskinin hani askeri strateji uzmanları vesaire vesaire gibi e, Fakat bunu, o kişilerin hiç olmazsa ne oldukları bir anlamda ortadaydı Savundukları şeyler işte hani nereden geldikleri nasıl bir e, kafa yapısında oldukları e, neyi temsil ettiklerini okumak kolaydı. Fakat e, yeni ve sivil kitlelerin e, medyatik kitlelerin artık e, kitle diyorum çünkü yani sayıları da gittikçe çoğalıyor. Medyada e, adeta bir virüs gibi e, iyi olan ne varsa yok ettiğini görüyoruz evet hıyar... haber haber alma e, özgürlüğünü asıl çökerten bu hıyarcılıklı veba salgını da yeniden çıkıyormuş ortaya e, evet. ona benziyor biraz Madagaskarda evet, evet. Ba, e, süreyi bitirdik ama bu, bunu konuşmaya elbette e, devam edeceğiz önümüzdeki hafta e, bayram tatilde açık kastedi ondan sonra dönüşte e, bu çok ciddi bir boyut kazanan biraz da artık manyakça görünen bir dünya ortamında neler olacak bakacağız. Evet, cadı avlarının da sık sık olduğu orta çağın tabii bir özelliği olarak da insanların karakterlerinin adeta sayfalarda işte ve işte televizyon kanallarında sözden kurşunlara tutulduğu evet. dönemlerde oluyoruz. Ama Ve daha bunları çok konuşuruz gibi evet, geliyor. Bir sürü de, de bugünkü konuşmamızda, bugünkü programda da konuştuğumuz bir sürü de e, mücadeleyi bırakmayan, önemli hatta e, gelişmeler kaydedilen de taraflar var. Mesela son e, şimdi bu iklimle ilgili olarak da yatırım yapanları e, yatırımlardan bu enerjiyi Enerji şirketlerine vesaireden büyük bir kampanya var. Uzaklaştırmaya çalışan ve başarılı olduğu görülüyor. Avrupa'da çok mesafe kat etmişler. Yani enerji şirketlerinin arkasındaki şeyi çekiyorlar. Bu iklimi bozan şey, yatırımları, işte üniversiteler şunların bunların yaptığı yatırımları geri çekme kampanyası devam ediyor. Bunlar önemli tabii yani. Ya Orta Çağ'a baktığımızda da işte Yani zaman doğru yerde duranı Hakikaten evrensel insani Değerlere sahip çıkanı Ödüllendiriyor Gerçek Barış Ödülü de bence bu zaten Evet aynen öyle Çok teşekkürler sizin Görüşmek, Görüşmek üzere Seyyare